istediğimiz hayat. Yazan Can Kapyalı. Yöneten Nüvit Özdoğru. Efektör Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar Münih Bey, Bilge Zobu Sefa Hanım, Tomris Oğuzalp Taci, İsmail İncekara Semra, Seval Gökçe Esra, Seray Düşen Kalkar Baş şu radyoyu Münip. Neden? Radyo diyorum, radyo. Duymuyor musun? Kapatıver radyoyu. Ben de neden diye soruyorum. Neden? Ne demek neden? Bu hüya da yeni yeni çıkmaya başladı sende. Allah Allah. Peki sen ne diye durup dururken kapatıyorsun? Ben bu kadar tembellik önümde hayatımda görmedim. Peki, rahatsız olma sen. O işi de ben yaparım. Her perşembe aynı şey. Bir yıldır her perşembe hep aynı olayları yaşıyoruz. Bunlar da öyle işte. Bunlar da daha önce hiç etmediğin sözler. <gülüyor> Sen gene bugün Her hanım... fırsatta beni tenkit ettiğinin farkındasın değil mi? Geçen günde aynı şeyi yaptın. Hem de Esra'nın önünde. Esra burada misafir hem ona karşı biraz daha yumuşak olsun. Bir kere o daha çocuk. Çocuk değil hanım çocuk değil. Üniversiteye giden genç bir kıza çocuk denemez. Olsun gene de çocuk sayılır. Hem daha da önemlisi ondan bizler sorumluyuz. Bize teslim edildi. İyi işte. Ne demek oluyor o şimdi? <gülüyor> hadi Seyfacığım hadi. Allah aşkına durup dururken mesele çıkarma. Bir kere mesele falan çıkardım yok benim. Yok yeni uyumuş, yok başka bir şeymiş. Asıl sensin çıkaran o yeni huyları. Ama tabii, boşuna söylememişler. Hadi bakalım, <gülüyor> al sana bir tartışma konusu daha. Neymiş o boşuna söylemedikleri? Ben de öğrenebilir miyim acaba? Ama öğrenmesen de olur. <gülüyor> Diyorum ya işte, hiç şaşmıyor. Son bir yıldır her perşembe hep aynı olayları yaşıyoruz. Madem gelinle tahammül edemiyorsun ne diye çağırırsın? Her perşembe akşam yemeği. Evet efendim her perşembe burada olacaklar. Ama asıl suçlu benim oğlum tabii. Bin kere söyledim on bin kere söyledim. Ne dedim? Madem o Semra denen kızla evlendin hiç olmazsa kendine sahip ol. Dizginleri eline kaptırma dedim. Ama dedim ama ne geze hı. -hı. Allah'a içime sıkıntılar basıyor. Sanki bilmiyormuş gibi bin kere aynı şeyleri söyletiyorsun bana. E, bırakıversen de ne yapacaklarsa kendileri yapsınlar. Hiç karışma. Madem bir yuva kurdular baş başa veriller kendi sorunlarını kendileri <gülüyor> hallederler. <gülüyor> oh, oh, oh, ne güzel. Ben de senin gibi olsam ben de aynı şekilde düşünürdüm tabii. Bana bak Münih. Benim oğlum hata etti hata. Ne hatası? Buz gibi hata etti. Semra ona göre değil. Ben benim oğlumu bilmez miyim? Tamam tamam artık bırak <gülüyor> bu konuyu da başka şeyler konuşalım. ...hem zaten eli kulağında neredeyse gelirler... ...han gelsinler sofra hazır... ...benim adım Semra değil benim adım Sefa... ...bana bak bak gene söylüyorum sana... ...o Semra dediğin kadın... ...oğlumuzun karısı... ...e? Yani, ...eysi şu yani diyeceğim artık eskidiler... ...karışma her şeylerine... ...Taci'nin beynine gire gire onu da mahvediyorsun... <gülüyor> ...yo işte değil öyle ya tabii... ...sen taşımadın 19 dokuz ay karnında... ...nasıl olduğunu ben bilirim ben... <gülüyor> Yıllarca sen geceleri horul horul uyurken ben gözüm bile kırpmaktan korkardım. Her an tetikteydim. Bir şey olacak, hastalanacak diye ödün kopardı. Her anne öyledir ama sen aşırıydın. Her şeyin aşırısına kaçarsın zaten. tacide bu yüzden pısırık oldu ya. Allah'tan karşısına bu kız çıktı da evlenebildi. Yoksa bana sorsan senin oğlun düpedüz evde kalmıştı. Ama keşke kalsaydı. Keşke kalsaydı da böyle biriyle evlenmeseydi. Bu kız bize göre değil Münifçiğim. Bu kız bizim aileyle taban tabana zırt. Bizimle değil oğlumuzla evlendi. Oğlumuzla hayatından son derece memnun Aman, olduğuna göre. Aman bilmez o bilmez. Ben oğlum bilmez miyim? Hiçbir şeyden haberi yok onun. Saf masum çocuk tabii. <gülüyor> ah dur bakayım. Ne oldu? Bir ses duydum dışarıda biri var galiba. Aa esradır. Saat kaç? 6'ya geliyor. Nerede kaldı bunlar? <gülüyor> ah, herkese merhaba. Ne haber amcacığım? Hey, nasıl nasıl geçtim bakalım bugün? He? Nasıl geçecek amcacığım? <gülüyor> Hep aynı işte. Nasıl aynı? Her gün dört dedi mi evde olurdun. Bugün niye geç kaldın? Amca, yengeme söylemedin mi? Neyi söylemedim? Unuttum, unuttum işte. Tiyatroya gideceklerdi de arkadaşlarıyla... Bu sabah bana sordu. Ben de olur dedim. Gidebileceğini söyledim. Hmm, amca yeğen hep gizli gizli işleriniz. Neden gizli olsun yengeciğim? Neden olacak? Bana sorsam benim izin vermeyeceğimi biliyorsun. Ondan ha, verirsin, değil mi? Verirsin verirsin. Sen de verirsin. Bana bak kızım. Seni buraya mimar olasın diye yolladılar. Tiyatrocu değil. Tiyatrocu olmak için tiyatroya gitmek yetsin. Biliyorum biliyorum. Geçen günde aynı şeyleri söylemiştin. Hey, eyvah dolmayı yaktım. Vallahi yandı dolma. <Gülüyor> Geleyim mi yenge? <Gülüyor> Yo, Aşk olsun amca Sefa yengemle aramı bozacaksın var mı? Bozulmaz bozulmaz o böyle işte Onu olduğu gibi kabul etmek gerekiyor Alışkanlıkları var eski alışkanlıklar Oysa dünya değişiyor ama Değişen dünyayı o bir türlü kabullenemiyor Her şey eskiden olduğu gibi sürsün istiyor Hiçbir yere de çıkmıyor Belki çıksa daha başka olur Bu kadar kapalı değildi eskiden. Daha bir çevresi vardı. Ama o çevrede gitgide kayboldu. Herkesi kendinden uzaklaştırır oldu. Oysa amca sen, sen çok canlı bir insansın. Bilmiyorum. Ben de artık sadece idare eden bir insan oldum. Hem yoruldum da Esra. Değil sefayı, hiç kimseyi değiştirecek halim yok. Ah, hep senin yüzünden oluyor Münip. Koskoca bir tencere dolma az kalsın olduğu gibi çöpe gidiyor. Yanmış artık. mı? Tart bakayım şunu. Çok sıcakmış. Bana kalsa mis gibi. Sana kalsa her şey mis gibi. Esra'cığım sen de bak bakalım şuna. Yok canım. Bence de çok iyi aslında. <gülüyor> Tiyatrocu değil mi? Çok iyi deyip de beni kandıracak <gülüyor> atlı sıra. Aşk olsun yenge. Ha! Ha! Geldiler işte muhakkak bizimkilerdir ben bunlar. Ben açarım iyi. Çıkarsana şu önlüğünü. Ay, sabahtan beri iş yapmaktan kendime bile bakamadım. Ay, şuraya bak her yanım rezil gibi. Hiçbir yanın rezil oh. gibi değil. Sen Hadi. şu önlüğü çıkar ay, tamam, yeter. Tamam. Gidip de çıkarayım bari. Benim oğlan neyse de karısı görsün istemem. Hadi çabuk ol biraz. Tamam, tamam. Bu gibi şeyleri hep en son dakikaya bırakırsın. Ay, ay, tamam tamam. Sen de fırsat buldum diye hemen yüklenme bana. Selam baba ne haber? Gel bakalım gel. Ne o neden geç kaldınız? Yok canım o kadar değil. Semra'nın biraz işi vardı. O da çok sürmedi ya zaten. Semracığım o bu ne şıklık böyle çok he. Çok Oğlunuzun sayesinde tabii. Sen de çok naziksin. Hadi bakalım hadi ayakta kalmayın. Herkes bir yere otursun şöyle. Annem nerede? Gelir şimdi. Eee Esra sen nasılsın bakalım? Fena değil Semra abla. Bildiğiniz gibi işte. Peki ya İngilizce? O nasıl gidiyor? Bir aydır her akşam kursa gidiyorum. Ha sahi kurs dedim de az kalsın unutuyordum. Bu akşam bir saat geç aldılar amcacığım. Geçe mi aldılar? E, evet sekizle 9 arası. Ayşin'le sözleştik onunla birlikte gideceğiz. E, yemek ne olacak yemeyecek misin? Artık sandviçle falan idare ederiz bu gece. Kusura bakmazsın değil mi? Taci abi sen de kusura bakma lütfen. Ha, yok canım ne demek madem kurs var kursa gideceksin tabii. Çıkınca oyalanmayın ama eve erken de. Merak etme amcacığım. Ee, dur bakayım dur, dur Esra sana bir şey söyleyeceğim. Ee, çocuklar bana bir dakika müsaade edersiniz değil mi? İşinize bakın lütfen. Ben Esra, de Taciye bir şey söyleyecektim. Esra gel sen gel, gel, gel. Ne oldu avicacım? Ne oldu söylesene. Yavaş. Biraz geciktim. Para ancak bugün geçti elime. Kurs parasını mı diyorsunuz? Hadi Hadi al bakayım şunu al. Tam üç bin lira. 350 değil iki yüz elli bin. Aman yüz binde senin Esra. Ama amca. Hadi hadi hadi uzatma al. Hiç kimseye de bir şey söyleme. Yengen sorarsa annem yolladı dersin. Amcacığım teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hadi hadi tamam hadi. Hadi şimdi hemen git Aa, söylediklerimi de unutma. Tamam sana. Çalışkan bir kız ama gene de bazı konularda uyarmak gerekiyor. Şimdi sizin yanınızda söylesem kırılabilir diye düşündüm. Ha, haklısın babacığım. E, alıştın değil mi? Neye? Emekliğe. Ne işte. Pek de alıştım sayılmaz. Annene sorsan senden rahatı yok diyor. Diyor da Ben pek öyle düşünmüyorum düşünmez, tabii. Düşünmez düşünmez. Ben ne desem tersini düşünüyorum. <gülüyor> anneciğim. Ah güzelim tacim <gülüyor> benim gel. Gel de sana doya doya bir sarılayım şöyle gel. Canım. İyi gördüm seni çok iyi. Geçen hafta biraz daha yorgun gibiydin ama bugün iyisin. Gerçekten çok iyi. <gülüyor> Sağ ol yavrucuğum. Sen sevdiğin için öyle söylüyorsun. Aslında yorgunum çok yorgun. Bak hanım Semra da merak etmiş seni. Evet Aa, hoş geldin Semra nasılsın? Teşekkür ederim. Bir de anneciğim demesini öğrensem. Hadi bakalım hadi. Hemen sofraya geçelim artık. <gülüyor> Dolma yaptım sana. Tam istediğin gibi olmadı ama. <gülüyor> Aa, olmuştur olmuştur eminim. Her zamanki kadar harika olmuştur. <gülüyor> <gülüyor> Hadi Semra sen <işte> şöyle de. <gülüyor> Hadi herkes kendi yerine otursun. Tabii ben de biricik oğlumun yanına. <gülüyor> <gülüyor> masaya bakın masaya Her şeyi senin şerefine hazırladım Yaprakları bile 5 gün önceden asmaladım Haa suları da ben koyayım bari ee, Şey Aha. bardağını uzatır mısın sen? Tabi teşekkür ederim <gülüyor> Oh dolmayı dolma yapan yapraktır Öyle her önüne gelen yaprağı alırsan Hiçbir şeye benzemez Damarsız olacak yaprak Zümrüt yeşili ipince Avucunun içine açtığın zaman Boyu baş parmakla küçük parmağa geçmeyecek Başlıyor muyuz Sefacığım? <gülüyor> Taci tabağına uzat. Aa, yeter yeter çok koyma bana. Aa, neden? Hasta falan değilsin ya. Hmm, yok değilim. Son S derece iyiyim. Hmm. Hmm. İtalyan salatası da benden. içinde tuz koymayı unutmuşum galiba. Semra hasta falan değil ya bu. Bilmem. Neden bilmiyorsun? Karısı değil misin? Ee, az önce hmm. iyiyim dedi ya size. Hmm. Münip'in öz kızı olsan herhalde bu kadar benzerdin. Neden? <gülüyor> O da senin gibi. Vurdum durmazsa ondan. Bize de sataşmasa olmaz. <gülüyor> Oğlum, faninanı giyiyorsun değil mi? Sana söylüyorum Taci. Efendim? Faninanın sırtında mı? Ha sırtımda. Göster bakayım. Canım şimdi nasıl gösteririm? Hmm, peki göstermesen de olur. İnanıyorum sana. Çünkü hiç yalan söylemezsin sen. Bana niye öyle bakıyorsunuz? Nasıl bakıyorum? Sanki yalan söyleyen bermişim gibi. Ben sana yalan söyledin demiyorum. Kocanla biraz daha fazla ilgilen. Ben azıcık da İtalyan salatası yiyeceğim. Aa, dolmayı beğenmedin mi? Ne isterse onu yesin canım her şey ortada. Hmm, sen yaptın diye tabii. Eski ağza yeni tağım. Bilmediğim şey dilim bile sürmem. Salam, turşu, biraz da mayonez. Bir zamanlar şirket beni İtalya'ya göndermişti. Orada öğrendim. Ah, bence çok güzel olmuş. Sen ne dersin Taci? Yemedim ki daha. Hadi yesene canım ne bekliyorsun? Ay, atlımı kovalıyor ne acelemiz var? Demin şirket dedim de aklıma geldi. Bugün öğleden sonra hadi bakalım Münip diye düşündüm. Şu senin büroya bir uğra da ne var ne yok bir öğren. Peki sonra ne oldu? Atladığım gibi arabaya. Aa, ben koyayım mı tabağına? Aa, canım, canım karıştırma şu salatayı. Ne yaptılar bürodakini? Tabii herkesin pek hoşuna gitti. <gülüyor> ee, muhasebe geçen ayki mizanda hata yapmış. Hesapları bir türlü tutturamıyorlar. Eee ne de olsa yıllarım geçti o şirkette. Biraz kafa patlatınca evet hatanın nerede olduğunu hemen anlayıverdim. Hata faizlerdeydi. <gülüyor> Yaşa babacığım. <gülüyor> ha, Semra da bugün saraya gitmiş. Hangi saraya? Beylerbeyi sarayına. Biliyorsunuz yıllık izinini kullanıyor da bu ara. Ee, ne yaptın ki orada? Beylerbeyi sarayındaki tüneli açtılar bugün. Tarihi bir tünel. Çok da iyi restore edilmiş. Camekanlar içinde eski antika <gülüyor> eşyalar sergileniyor. İnanın görülmeye değer. Ev nasıl zaman bulup da bu tür yerlere gidebiliyorsun? Hayret ediyorum doğrusu. <gülüyor> Bence bir ev kadını her şeye zaman bulmalı. Şu tuzu uzatır hmm. mısınız bana? Ne dedin? Tuz dedim hanım tuz. Sırası mı şimdi tuzun? Allah Allah. Ne demek sırası mı canım? <gülüyor> sofrada değil miyiz? Evet ne diyorduk? Ha, e, kadınlar ne yapmak zorundaymış bakalım? En azından evine kapanıp kalmamalı. Hmm. Eğer arzu ediyorsa müzeye de gitmeli maçadan. Hmm. Ya. Taci maça gittiği zaman ben bir şey söylüyor muyum? Aa, maç başka. <gülüyor> ya Bir tek maçım var benim. Onu da tartışma Tabii. konusu yapmayın lütfen. Benim hiçbir <gülüyor> şey tartışma Allah. konusu yaptığım yok. Peki niye bağırıyorsun? Bağırmıyorum. Aa, hadi hadi uzatmayın artık. Aa, biz de yuva kurduk babanla. Ama hiçbir zaman bu durumlara düşmedik. Aman bütün yediklerim boğazıma dizildi. Hep aynı sahne sergileniyor. Her perşembe bir tartışma konusu çıkıyor nedense. Bakın bir şey de ben söyleyebilir miyim? Sakin olmalısın Semra. Biz sakin bir aileyiz. Tadiyi de sessizlik içinde büyüttük. Oo, ben gene fazla yedim evet, galiba. Evet anlarım. Da, karı koca baş başa verip bir yerlere gidebilirsiniz. Ama haftanın her günü oraya buraya taşınmak, müzelere gitmek biraz tuhaf doğrusu. <gülüyor> Niye gülüyorsun Münip? Ha? Söylediklerim pek mi komik? Aman hanım gülmüyorum. Nereden ha. çıkardın? Ha. Keyifli bir yemek yedim ondan olacak. Hem her gün gitmiyorum ki ben. Söylesene Taci, her gün mü gidiyorum? Annemin söylediği başka, o anlamda değil. Sahi mi? Başka bir şey ima etmek istiyor annem. Neyi ima ettiğini anlamayacak kadar aptal değilim ben. Çocuklar, biraz daha su verir misiniz bana? Ha tabii babacığım. Dikkat et, dökeceksin. Aynı şeyleri Esra'ya da söylüyorum ben. Ama hadi o neyse çocuk sayılır daha. Öyle mi? Evet. Hayır yani, sinirlenmene de bir anlam veremiyorum ben. <gülüyor> Hem kötü bir şey söylemiyor ki annem. Öyle değil mi anneciğim? <gülüyor> neyse yavrucuğum. Müzeye gidiyorum diyorsun, o da sana neden diye soruyor. Ne var bunda yani? Bu çok saçma bir soru. Ters ters konuşma. Daha yumuşak cevap versene. Ters konuşan ben değilim. Hadi kes artık. Bir türlü anlayamıyorum. Her perşembe dönüp dolaşıp benim üzerime geliyorsunuz. Suçu kendinde ara. Ne suçu? Hem ben nereye gitsem Taci'nin haberi olur. Hadi söyle? Yalan söylüyorsun de. Çocuklar sakin olun. Boş yere üzülüyorsunuz. Ben sana yalan mı söylüyorsun dedim ha? Sana bir soru sordum. Hemen cevap vermeni istiyorum. Ne olur uzatmayın artık. Biz buraya anamı babamı ziyarete geldi. Kavga etmeye değil. Evet mi hayır mı? Bağırma. Asıl sen bağırma. Burası benim evim. İstediğim gibi davranır. Ya demek öyle. İstediğin kadar bağır öyleyse. Nereye gidiyorsun? Bu burada. Dışarı çıkıp temiz hava alacağım. <Gülüyor> Aa, i̇şte bu. humurunda bile değil vallahi. Çekip kapatıyor kapıyı ve her şey bitti sanıyor tabii. <gülüyor> Geçen hafta da böyle yapmıştın. Hmm, hep aynı şeyler. Şu kapıdan girdiğinden beri sürekli damarına bastınız kızcağızım. Ben olsam ben de aynı şey ah. yapardım. Körükle körükle. Senden yüz buluyor zaten. Ah yavrucuğum ah şuraya bak. Daha kırkına varmadan saçlarına aklar düştü. Oysa neler düşünüyordum ben. Nereye? Hoppala. Ben ne yaptım şimdi? Görüyorsun işte. daha içer misin sen de? Bir tane kafi Teşekkür ederim. Seni çok iyi anlıyorum. Ne yaparsın? Yaradılışı böyle. Çok kırıldım doğrusu. Bunun böyle devam edeceğini hiç sanmıyorum. Öyle konuşma kızım. Elbette bir çözümü vardır bu işin. Beni görmüyor musun? Gülüp geçiyorum. Her şeyi ciddiye almaya kalksaydım bu yuva çoktan yıkılmıştı. Taci'yi bir türlü anlayamıyorum. O oldum olasa anasının etkisi altındadır. Doğrusu biraz da benim suçum. ...onunla gerektiği kadar ilgilenemedim. Sizin çocuğunuz ama biraz zayıf... ...biraz kişiliksiz. Evde buna pek aldırmıyorum. Ama size her yemeğe geldiğimizde... ...onun yerine annesi düşünüyor ve karar veriyor nedense. Kendi mantığıyla... ...düşünceleriyle hareket edemiyor. Bu korkunç bir şey. Haklısın. Onun yerine hep annesi karar vermiştir. Evlenince, kendi başına... ...ev açınca düzeleceğini umuyordum. Yanılmışım. Ama... Gene de onu değiştirmek senin elindeymiş gibi geliyor bana. Zor evet zor ama imkansız değil. Buna inanıyorum. Bilemiyorum. Artık benim de bir karar verme zamanım geldi. Bir yuvanın yıkılmasını istemem. Hele bu yuva oğlumun kurduğu bir yuvaysa. Oğlum becerinmeyecek. Ama senden bu yuvayı korumanı istiyorum. Nasıl? Nasıl olduğunu ben de bilmiyorum henüz. Ama mutlaka bir çıkar yol bulunur değil mi? Bilmiyorum. Şu iskele, mendirek, şu çay bahçesi bana hep çocukluğumu hatırlatır. Beylerbeyini çok seviyorsunuz değil mi? Evet çok seviyorum. Ha, az kalsın unutuyordum Semracığım. Eczanenin yanındaki mağazada bir elektrikli fırın görmüştük değil mi? Sen, ben ve Taci Hatırladın ha? Hani çok beğendiğinizi söylemiştiniz bana Evet O fırın artık sizin Söyle Taci'ye yarın hemen gidip alsın ah, İyi ama -ması falan yok. Beğendiniz ben de aldım Hepsi bu kadar ah, Sağ olun. teşekkür ederiz Ama inanın çok mahcup ettiniz Hadi hadi işte faturası da yanımda zaten Hadi al şu faturayı <gülüyor> Güle güle İyi güller kullanın Ne diyeceğimi bilemiyorum Çok iyisiniz Sağ olun. Tekrar tekrar teşekkür ederim. Hadi, hadi kalk da eve dönelim Siz gidin. Ben biraz sonra dönerim. Martı sesleri insanı dinlendiriyor değil mi? Evet. Düşünmek istediğim zaman... ...buralara... <gülüyor> ...buralara... Ükül tablalarını dök. Gene fosu fosu sigara içtin. Sigaramına karışma artık. Zaten bundan sonra hiçbir şeye karışmayacağım. Ne isterseniz yap. Ne diyorsun sen Allah aşkına? Baksana gelinim her söylediğimden alınıyor. Sen de bana karşı çıkmaya başladın. Üstelik de elin kızına hak veriyorsun. O artık elin kızı değil. Senin oğlunun karısı. Ha, i̇şte asıl mesele de orada başlıyor ya. Ne yazık ki gelinim. Ama göreceksin bu hiç böyle yürümeyecek. Sen ne karışıyorsun onların hayatına? Bırak istedikleri gibi yaşasınlar. <gülüyor> İstediği gibi yaşayan sadece gelinim. Oğlum acı çekiyor görmüyor musun? Senin yüzünden. Ah, anlamadım. Neden benim yüzümden oluyormuş? Onun yerine hep sen konuşuyorsun. E, tabii Her şeyine sen karar veriyorsun. <gülüyor> Bu yüzden işinde bile başarısız. Her yapacağı şeyi gelip sana danışmaya çalışıyor. <gülüyor> Aa, bırak artık canım yakasını şu çocuğun. Bırak da kişiliği gelişsin biraz. <gülüyor> Kıskanıyorsun değil mi? Neyi kıskanıyorum? Oğlumun bana gelip danışmasına. Ama saçmalama lütfen o benim de oğlum. Ama üzülüyorum onun için. Geleceğini hiç de iyi görmüyorum. Oğlum akıllıdır benim. Neyi nasıl yapacağını çok iyi bilir. Bana akıl danışıyor çünkü ben ondan daha tecrübeliyim. Yıkacaksın yuvasını. Ha eğer bu sebepten yıkılacak da, yuva yıkılsın tabii. Öyle ya umurunda bile değil seni. Sen öyle san. Durumları da parlak değil. İkisi birden çalışmasa hiç geçinemeyecekler. Tabii geçinemezler. Geçinmek için idare gerek. O da kadının görevi. Ben neden senin elinden emekli maaşını alıyorum ha? Neden sana azar azar harçlık veriyorum? Bir sebebi var tabii öyle değil mi? Ha, sen öyle diyorsun. Bir Aa, her şey aman, usulüne aman, göre aman, ayarlanacak aman. anladın mı? Yani her şey dengi dengine düşecek. Üzerinde titizlikle durulmayan hiçbir olay... ...mükemmel değildir Münif Bey. Mükemmel mükemmel mükemmel ne demek hanım? Kim mükemmel olarak herhangi bir şey yapabilmiş? Biz mükemmel miyiz ha? Hadi söyle söyle hanım cevap ver. Bağırma Can, aa, Hayatımız boyu hep aynı şeyleri konuşmaktan... ...vıdı vıdılardan, titizliklerden bıktım usandım ha. artık. <gülüyor> e, evlendik aynı... Taci doğdu aynı. Taci okula gidiyor. Hep hep gene o mevzular. Ne yaptımsa Aa. sizler için yaptım. Hep sizlerin iyiliği için. Öyle sandın. Hep kendini aldattın. Ee, bense sesimi çıkaramadım. Bir gün olup her şeyin düzeleceğine inanıyordum. <gülüyor> Geceleri sabahlara kadar sizler için uyumadım. Peki peki ne değişti? Hiçbir şey. Herkes elinden geldiği kadar meselelerin üstüne gidebilir. <gülüyor> Hep bu fikri <gülüyor> savundun. O kadar tanıdığım var. Taciye ufacık da olsa bir şeyler yaptırabilseydin. <gülüyor> Hiçbir tanıdığım yok benim. Hiçbir tanıdığım yok. Kalmadı. Avni Bey var. İsteseydin Ayni Bey'e söyleyebilirdin. <gülüyor> Hiç kimseye bir şey söyleyecek durumda değilim artık. Ne Avni Bey'e ne de bir başka Neden? Çünkü hanım hepsini kaybettik. Çünkü yıllarca hiçbirinin kapısını çalmadık. Kendi kabuğumuz içinde yaşadık. Hep birbirimizi yedik. Hep birbirimizle uğraştık. Kimin derdine koştuk? Ha kimin? E, hangi kişinin yarasına merhem olmaya çalıştık? Dertlerimiz vardı. Taci vardı. Herkesin derdi var canım. Herkesin çocuğu var. Taci başka. değil, değil. Beni dinle bir defa. Bak bu onların savaşı. Bırak da kendi kendilerine mücadele etsinler. Taci Tek başına ha? Tek başına değil. Karısıyla, Semra'yla. Tabii biz de yardım edeceğiz. Biz de destek olacağız onlara. Ama karışmadan, kurdukları yuvaya burnumuzu sokmadan. Ben gidip biraz uzanacağım. Git. Git uzan biraz. Ne yaparsan yap. Of sıkıldım artık. Sigaram kalmamış. Almaya gidiyorum. Ay, bu saatte mi? Her taraf kapanmıştır. Nereden bulacaksın? Ben bulurum. Münip gitme diyorum sana. Efendim. Kravatın nerede? Orada işte komodinin üstünde. Biraz çabuk ol geç kalıyorsun. Anlayamadığım bir şey var benim. Neymiş o anlayamadığın şey? Babamın aldığı <gülüyor> elektrikli fırın. Harika bir fırın. Evet harika olmasın harika Biliyor da. musun baban da harika bir adam. İnsana yaşam gücü veriyor. Demek istediğim o değil. Nedir peki? Babamın sana verdiği o fırına ait fatura kapalı olarak kesilmiş. Eee ne olur kapalı olursa? Ne olacak? Bir fatura kapalı olursa parası da peşin ödenmiş demektir. Yok canım sanmam. Herhalde taksitle almıştır. O nereden baksan yedi üstünde eder. Allah Allah. İyi de nereden buldu bu adam bu kadar parayı? Babana söz verdik. Annene hiçbir şey söylemek yok. Hiçbir şey söylenmeyecek diyorum. Beni duyuyorsun değil mi? Tamam tamam anladım. Şu saate bak. İyice geç kaldım gene. Fark etmez. Geç kalan yalnız sen değilsin anladığıma göre. Ne yapacaksın bugün? Bilmiyorum. Hem dinlenmek için izin aldım. Bir şey yapmak için değil. Niye böyle konuşuyorsun? Bundan böyle kimseye hesap vermeyeceğim. Aa, ne demek o? O demek. <gülüyor> Anneme kızıyorsun benden hıncını alıyorsun. Ben kimseden hınç almıyorum. Peki ben ne oluyorum? Orasını bilmem. Ama bana sorarsan eş dediğin koca dediğin kendi kafasıyla hareket eder. Anasının direktifleriyle değil. Aman hep aynı konu aynı sözler. <gülüyor> Ezilen ben oluyorum. Hep ben oluyorum. O halde bu durumu değiştir. Bir şeyler yapmaya çalış. <gülüyor> Bilmiyorum. Ne yapmam gerektiğini bilemiyorum. Biraz düşün bulursun. Hadi Hadi git artık. Geç kalıyorsun. Peki. Akşam gelince konuşuruz bu konuyu. Güle güle. Ha, bir şey istiyor musun eve? Ben alırım. Peki. Nasıl istersen. E, alo. Kim? Ah Ayten merhaba. Hiç. Bugün mü? Aa, hiçbir planım yok. Tabii tabii. <gülüyor> tamam. Hiç. Bildiğin gibi. Yarın saat 2'de değil mi? Aa, olur tabii. tabii. Aa, e, telefonu kapıyorum. Kapı çalınıyor. Buluşmak üzere. Hadi öperim canım. Geliyorum. Geliyorum. Ah Esra sen miydin? Gel içeri. Niye öyle rengin sarı senin? Hasta mısın yoksa? Yok. Dersler biraz yoğun da. Nasıl gidiyor? Fena değil. Ne o? Hayrola? Bir şey mi istemiştin? Hiç öyle. Buradan geçerken uğrayayım dedim. Ne arıyorsun buralarda? Hasta bir arkadaşımı ziyarete geldim de. Dur sana bir çay yapayım. E, hiç zahmet etme Semra abla. Su hazır ben de içeceğim zaten. Birlikte içeriz. Abla. Bir şey mi istemiştin? Evet. Konuşmak istiyorum. Lütfen otursana. E, çayları yapayım sonra. E, Yok hayır hemen. Ne oldu? Benim için çok önemli. Ne yapacağımı bilemiyorum. E, söylesene. Bir tiyatrodan teklif geldi. Tiyatrodan mı? Evet tiyatrodan oynamamı istiyorlar. Ah, peki ne var bunda? Amcamla konuşur musun lütfen? Evdekilerin yolladığı para yetmiyor. Kurs paramı amcam karşılıyor. Ayrıca harçlık da veriyor. Evet. Aldığım paralardan bir kısmını ayırıp tiyatro kurslarına gittim. Amcam bilmiyor. Yengem de öyle tabii. Sefa yenge ben her tiyatrodan söz et işte. Seni buraya mimar olasın diye yolladılar. Tiyatro ile işin yok diyor. Derslerin nasıl gidiyor Esra? Çok iyi. Durumum hem fakültede iyi hem de İngilizce kurslarında. <gülüyor> ben de senden bunu beklerdim zaten. Öyleyse yardım et bana. Pekala. Amcanla konuşmaya söz veriyorum. Şimdi üstüme bir şeyler giyeyim birlikte çıkarız. Ama önce şu tiyatro konusunda konuşmalıyız seninle. Sağol abla. Telefon çalarsa dışarıda olduğumu söylersin. Ne zaman döneceğin de belli değil. Tamam mı? Bona nit. Bona nit. Sabah erken gitmesem daha hmm. hala kuyrukta olurdum. Zam var diyordun. Ne oldu? Yapmışlar mı bari? E işte birazcık arttırmışlar. Ne geçti yani eline? Elime 324 bin 685 lira. Hmm, evet, tamam. Al işte. Hepsi burada zaten. <gülüyor> oldu. Al. Peki sen şimdi al şu 55 bin lirayı. Niye? Niye geçen ayki gibi değil? E, çok masraf oluyor Münih. Bu ay biraz daha az harcıyı versen de. Geçen da aynı şeyi söylemiştin. Üstelik bu ayki maaş zamlı. Hadi canım idare et. Ben de idare ediyorum zaten. Tamam tamam sen ne dersen o olsun. <gülüyor> Sanki başka türlüsü olabilirmiş ah, gibi. Duyan da ben ne dersem o oluyor sanacağım. E, pek de yalan değil yani. Tabii sen şimdi onu bunu bırak da cevap ver. Son günlerde bir acayiplik var Esra'da. Acayiplik mi? Hı, dalgın ve tedirginmiş gibi geldi bana. Derslerdendir bir de kurş var tabii. Yoruluyor kızcağız. Taci'yi aradın mı? Aradım. Yarın akşam yemekteler. Bu seferki sakin geçse bari. Sakin ya da değil. Taci üzülmesin diye sabrediyorum işte. Ha, bak az kalsın unutuyordum. Şu karşıki bakkala kadar gideceğim ben. Niye? Yarına hazırlık. Evde ağzı atacak bir şey kalmamış. Ha. Ben bakarım. Kusura bakmayın. Rahatsız ettim. Aa, sen miydin? Semra. Semra girsene kızım. Aa, size bir şey söylemek istiyorum. Bana mı? Evet. Taciye bir şey Aa. mi oluyor? Ha? Yok hayır. Telaşlanmayın. Hem o kadar önemli. Konuda değil zaten. Ya, i̇yi ya. Şu bakkal kapanmadan gidip geleyim ben. Gel kızım gel içeri gel. Biz de içeride konuşalım seninle. Bu saatte rahatsız ettim sizi kusura yok bakmayın. Yok canım yok rahatsızlık olur mu hiç? Sabah bir işim vardı onu yapıp döndüm. Peki nedir konu? Merak ettim doğrusu. Taci mi? Hayır Esra. Esra mı? Evet. Sizinle konuşacağıma dair kendisine söz verdim. Aa, bak şimdi daha da bir merak ettim. Peki öyle merak edilecek bir şey değil babacığım. Ama Esra hassas bir kız işte. Peki nedir öyleyse bir mesele mi var? Bakın biliyorsunuz Esra hem çalışkan hem de başarılı bir çocuk. Verdiğiniz harçlıkların bir bölümüyle tiyatro kurslarına devam etmiş. Tiyatro kurslarına mı devam etmiş? Evet. Kursları başarıyla bitirdiği için de kendisine bir tiyatrodan teklif gelmiş. Tiyatroyu çok seviyor evet ama gene de şaşırdım doğrusu. Demek ki yalnız sevgi değil, bayağı üstüne düşmüş bu işin. Çalışmak istiyor. Hem çalışır hem okurum diyor. Allah Allah. Peki bana niye söylemek istememiş? Size karşı duyduğu saygıdan, kırmaktan korkuyor. Belki size yük olmak da üzüyor onu. Kim bilir? Seninle arasının iyi olmasına, sana güvenmesine sevindim. Ona harçlık verdiğim doğru. Ama bunu bir o biliyor, bir de ben. <gülüyor> Tıpkı bizim fırın konusunda olduğu gibi değil mi? <gülüyor> evet, evet öyle. <gülüyor> Ama biliyorsun o konuda çok gizli. Ha? Sen, ben ve Taci başka da hiç kimse bilmeyecek. İçiniz rahat etsin babacığım. Fırın konusunu siz, ben ve Taci biliyor zaten. <gülüyor> Hayır yani. Safa duyarsa hepimiz yanarız haberiniz olsun. <gülüyor> İsra'nın işi ne olacak? Onunla konuşacaksınız değil mi? Elbette konuşurum. Safa'ya da alıştıra alıştıra anlatırım ben. Hemen söylersek küplere biner. Yok yere kıza bağırıp çar. Yani aslında kötü bir insan değildir ama nasıl söyleyeyim? Geçimsiz biraz. Hep <gülüyor> <gülüyor> ben tabii alıştım artık idare edebiliyorum. Ama Nisa bunlar benim sorunum tabii. Bir tatsızlık çıkmasa diyorum. Merak etme sen. Bunun da bir çaresini buluruz elbet. Çok iyisiniz. Ben artık gitsem iyi olacak. Tacile dışarı çıkacağız bu akşam. Yarın geliyorsunuz değil mi? Evet. Dur kapıya kadar geçireyim seni. Bir şey mi oldu? Yok hayır niye? Birden düşünceli bir hal aldınız da Doğrusu bir takım şeyler berraklaşsın istiyorum artık Zaman hızla geçerken bizleri de Sürüp götürüyor İstediğimiz hayat der herkes Bir dizide laf sıralar Oysa belki yaşadığımız hayat istediğimiz hayattır Mutluluk da bunun farkına varmak galiba Semracığım Bir an bunlar Ya da buna benzer şeyler geçiverdi aklımdan Neyse hadi Yarın akşam geç kalmayın Erken gelin. Hoşçakalın. Güle güle, güle güle yavrum. Sizin fanfinlerinize çok bağırıyor demiyoruz ama Öyle değil mi Sefa Hanım? Yalan mı söylüyorum Hadi yani? Hadi artık yeter bu son bardak olsun Sen de kız şunu biraz Taci Hangi düğme? Üstetim Taci en üstetim Kimse kimseye karışmayacak bu akşam Herkes ne isterse yapabilir Ama ama önce beni dinleyeceksiniz Sanma ciddiyet ile sarf ederim sanatımı, Ne elimde suyu durmuş gibidir. bezmi meyde Han'ın Saza Meftun oluşu, nazarımda su içen merkebe ıslık gibidir. Ah Nasıl, Beğendiniz mi? Çok ha? güzeldi. Ben pek anlamasam da gerçekten güzel okudum. Ah, vallahi çakmak çakmak oldu gözlerim. <gülüyor> Aşk olsun yani baba. İnsan hiç daha önceden bu akşamın evlenme yıl dönümünüz olduğunu söylemez Aha. mi ya? Yani? Bana söyledi mi sanki? Sana ne diye söyleyecekmişim güzel safacığım. Senin hatırlaman gerekmez aman, miydi? Allah'ım kafam dopdolu benim. Bunca yıl sonra evlenme yıl dönümünü nereden hatırlayacağım? Semra biraz börek ver bana. Börekte öyle bir börek Aa. ki annemin yaptığını hiç aratmıyor yani. Anne Semra bu böreği yeni fırınımızda yaptı. Aa. Babamın aldığı Aa. fırın. Ay Harika olmuş Emra ablacığım. Ellerine sağlık. Ne, ne fırını? Hangi baban size fırın mı aldı? Hı? Ben ben demedim mi size bunun ağzında Hı -hı. bakla ıslanmaz diye? Vallahi ağzımdan kaçtı. Münip. Münip. Neler oluyor? Derhal anlatmanı istiyorum. Oğlumuzla gelinimize bir fırın aldım. Ne yani? Alamaz mıyım? Ben sana onu sormuyorum. Ben sana fırını nasıl aldığını soruyorum. Hangi parayla? Sana verdiğim harçlıkları biriktirerek değil herhalde. O harçlıkları olduğu gibi Esra'ya devrediyordum ben. O da biriktirip tiyatro kursuna gitmiş. Doğrusu iyi de etmiş. Yakında bir tiyatroda sahneye Aman çıkacak. Allah'ım neler duyuyorum, neler anlatılıyor bana bu akşam. Anneciğim bak şimdi... Ay masusar mısın sen? Parayı nereden buldun minik Bey? Ben parayı nereden bulduğunu soruyorum Bunu sana. Bunu yalnız sen değil herkes merak ediyor zaten. Hı. Kaç kez anlatmaya çalıştım ama dinleyen olmadı. Hı. Eh... Ne yapalım madem merak etmiyorlar ben de söylemem Hay dedim. Hadi de söyle bir an önce yoksa meraktan çak diye çatlayacağım şimdi. Eski büroya Hadi. gidip bir takım pürüzleri halletmeye çalıştığımı söylemiştim Hı -hı. ya size. E, tabii dinlememiştiniz. ve Herhalde emekli bir adamın bazı işler yapacağına inanmıyordunuz. Yaşan amcacım. Dur bakalım he. Esra Hanım dur bakalım. Biraz sonra sana da sıra gelecek. Büroda bazı pürüzleri geçmiş yılların tecrübesine dayanarak halletmeye başlamıştım. <Gülüyor> Baktım <bu> durum iyi. <Gülüyor> eh ben de daha fazla üstüne gittim he. bu sefer. Sonunda bir de baktım çalışma hayatım boyunca kazandığımdan çok daha fazla ha, para geçiyor ha, öyle mi? Tabii ona hiç şüphe yok belli. Hem niye kızıyorsun fırın aldım diye? Taci'nin de bir fırını olsun diyen sen değil miydin? Peki ya şu küçük hanıma ne demeli? Hı? Annesiyle babası mimar olacak diye beklesin. O buralarda kendi başına tiyatro anlaşmaları yapıyor. Okulunu bitirecek elbette mimar olacak. Ders bakımından herhangi bir takıntısı yok ki. Mimar çıkar hangi meslekte kalacağına kendisi karar verir. Hadi Sefa'cığım hadi üzme kendini artık bu tür Aman şeylerle. Ne fark eder? Yüzülsen bile ne değişir ki? Aman bırak şu değiştirmeyi de birlikte olmaya bakalım biz. Sefa yenge söyle. Oyun için ilk davetiyeyi size vereceğim. Ne yapalım? Hı? Ön sırada olmazsa almam ama. <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim yaptığım börekten biraz alırsınız değil mi? Aa, fırın yeni olabilir. Ama bakalım benimki kadar güzel olmuş mu? <gülüyor> Hadi bakalım. Evet. Şimdi de sıra büyük sürprize geldi. Aa, ee, pes aman, yani baba. Aman, durup aman, durup aman, bir şeyler aman, çıkartıyorsun. Aman, ya, <gülüyor> dursana bir dakika. Hadi söyle amca. Pekala. Pekala söyleyeyim çocuklar. Söyleyeyim. Önümüzdeki hafta <gülüyor> perşembe yemeği yok. Aa, nedenmiş o? Çünkü efendim. Çünkü sevgili karıcığım. Ah, seninle birlikte. Evet. İtalya'ya Aman, gidiyoruz. Nereye, Aa, nereye, nereye gidiyoruz Hem de gemiyle gemiyle Yıllardır söyleye söyleye başımın etini yedim İşte bu hediyede sana sevgili Aman. Sefa Hanım Aman, Evlenme yıl dönümü için İyi, Yaşasın, yaşasın. yaşasın, yaşasın. yaşasın. yaşasın. yaşasın. Ay. Aman bu adam deli çocuklar Bu adam düpedüz çıldırmış Taci Evet baba Hadi bakalım aç şu teybin sesini artık Biraz da benim dediğim olsun. <gülüyor> Şu canım fast'ı dinlemek istiyorum. <gülüyor> hemen, hemen. İstediğimiz Hayat adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan: Can Kapyalı. Yöneten: Nüvit Özdoğru. Efektör: Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar Münip Bey Bilge Sefa Hanım Tomris Oğuzel, Tavci İsmail İncekara, Semra Seval Gökçe, Esra Seray Düşen Kalkar. <Gülüyor> Radyo Tiyatrosu sona erdi. Hoşçakalın.